Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibihi ecmain. El-nev'u'l-thani, ikinci nev, yani silasî mücerred olan, usul harfi, üç harfli olan fiillere ziyade yapılmasının ikinci çeşidi, birinci çeşidi öğrendik. Dedi ki birinci çeşit üç harfli bir fiile tek bir harfin ziyade edilmesi suretiyle elde edilen fiillerdir. Bunlar da üç kısımdır dedik. Eee e, fe'ala, fa'ala, bi fa dedik. Şimdi ikincisini göreceğiz. Bu da nedir? Wa huwa mazide fihi harfan iki harf ziyade olanlardır. Halaf thulathi'l mujarrad, ثلاثي مجردin üzerine. Wa huwa o da 5 babtır. Demek ki sılasî mücadelede ziyade iki harf ziyade olan bablar 5 babmış. Elbabul evvelu infa'ala yenfa'ilu infaalan. Kalıbımız bu. Mevzunuhu bu kalıbın ölçüsüne vurularak elde edilen inkasara yenkesuru inkisaran. Düş. Ve alamatuhu onun alameti en yekuna madîhi onun mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır. Nasıl beş harf? Bi ziyadetil hemzeti ve nuni fi evlihi. Başında bir elif, hemze ve nunun ziyade olmasıyla demek ki sulasi mücerret olan herhangi bir fiilin başına in getirdiğimizde biraz sonra bu babla ilgili söyleyeceğimiz manayı elde ederiz. In <gülüyor> darabe ''İn ketebe, in feale, in şerife'' gibi. Tamam. ''Ve binâuhu lil Bu babın ifade ettiği mana mutavaattır. Mutavaattan kastımız ne? Mutavaat şu. Siz bir şey yaparsanız ve yaptığınız şey de sizin istediğiniz gibi olur. Netice elde ederseniz buna mutavaat diyoruz. Manası bu. Mesela diyorum ki ben bu kalemi atacağım yere. Ben bu kalemi atma sebebim ne? Kırılsın diye atıyorum. Tamam? Kırılsın diye bunu atıyorum. Ben bunu kırılsın diye attığımda bu da kırılırsa ikinci zikrettiğim, kırıldığını ifade ettiğim fiil mutavaat olmuş oluyor işte. Tamam? Mesela ne gibi? Kesertul kaleme fen keser Kesertul kaleme kalemi kırdım fen keser o da kırıldı. Yani şu kaleme şu hareketi niye yaparım? Kırılsın diye yaparım. Doğru mu? Bak kırdığım için kesertu diyorum. Kesertu el kaleme. Kalemi kırdım. Ama ben kırmaya çalışırken Kırılabilir kırılmayabilir. Kırıldığını ifade etmek için ne diyorum? FEN kesara Kırıldı. Ben yaptım o da oldu. Tamam. Mesela KATTAĞATUL KHUBZE FEN Ekmeği doğradım, ekmeği kestim IN kata O da kesildi. Yani sen veyahut da mesela e, şeydir <gülüyor> Mesela ZEBEHTUS ŞAĞTE FEN Ben e, koyunu şey yaptım, kestim Koyunda kesildi örnek veriyorum. Sen kesmeye gayret edebilirsin, ama senin kesmeye gayretin onu kesileceğe anlamına gelmez. Elinden kaça da bilir. Elinden kaçmamışsa, netice elde etmişsen yaptığın fiilden buna karşılık olaraktan bu babu kullanabilirsin. Başına Elif'nun veya ot nun getirip kullanabilirsin. Manel mutavaati mutawatın manası şudur: Husul'u ətheri şeyi, husul'u hasıl olmasıdır. اَثَرِ şeyi Bir şeyin eserinin hasıl olmasıdır. Neden hasıl olacak bir şeyin eseri? اَنْ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ Geçişli olan, müteaddi olan fiilin onunla alakalı olmasından sonra, ona dokunmasından, ona ilişmesinden sonra bir şeyin eserinin hasıl olmasıdır. Yani benim elimde müteaddi bir fiil var. O müteaddi fiille harekete geçiyorum, o fiili yapıyorum ve o eser de hasıl oluyor umduğum, talep ettiğim, netice olarak elde etmek istediğim eser de hasıl olmuş oluyor. Tamam Manası bu. Nehu <gülüyor> örnek vermiş, kesertu, ez zucaca, fankesara. Kesertu, ez zucaca, ben camı kırdım, fankesara, kırıldı. Zalike zucacu, bu cam da kırıldı. <gülüyor> Diyor ki, fe inne inkisara zucaci, muhakkak ki camın kırılması eserun, bir eserdir hasıl hasıl olmuştur. An taalluq el Kırma fiilinin onunla alakalı olmasından, ona ilişmesinden sonra bu eser hasıl olmuştur. Ellezi <gülüyor> o kırma fiili ki huvel fiilul müteddi o müteaddi olan fiildir. Tamam? Yani şunu cam olarak hayal ederseniz bu cam. Şimdi ben bunu kırmak istiyorum. Kullanmış olduğum fiil müteddi bir fiil. Çünkü fiil benden çıkacak. Gidecek başka bir şeye değecek. Doğru mu? Bir mefol olması lazım. Buna müteaddi fiil diyoruz. Ben bunu ne için peki yapıyorum? Yani bu fiil benden niye sadır olacak şimdi biraz da? Ta ki bu cam kırılsın. İstiyorum ki cam kırılsın. Camı kırdım. Yani benim, benin nefsimden çıkan ve müteaddi olan fiil gitti burayla alakalı oldu. Buraya alakadar olmak ne demek? İlişti, değdi. Bunun arasında bir alaka oluştu. Buna değdikten sonra bu cam döküldüyse tamam, inkesara diyebilirim artık. Keser züccarca فَاَنْكَسَرَ زُجَعَجْ Camda ben camı kırdım, camda kırıldı diyebiliriz. Mutavaatın manası bu. Tamam. Ee, bu bab, اِنْكَسَرَ babı Kaç fi ile eder? Yani hangi babları kullanabilirim öncesinde müteaddi olarak, e, akabinde bu babı kullanabileyim. Fare, fare, bide fare, fare, fare, bide fare. Örnek olarak da mesela bunun örnek verebiliriz Kur'an-ı Kerim'den Allah azze ve Celle diyor ki Musa ile Selama, "Fakul nıdrıb'ı asak el hajara, fen fajara." Deyin. "Fakul nıdrıb'ı <gülüyor> asak el hajara, fen Kul, nıdrıp, bi aşaka, alhajra, fın, fırır. Durum? Allah emrediyor diyor Muhsin Aleyhisselam. Kullar biz dedik. Edrip vur, bi asan ile alhajra. Taşa vur. Bu su için. Bir de ayrıyeten bir yerde daha neye vuruyor? denize vuruyor değil mi? Denizden yollar ayrılsın diye. Şimdi diyelim ki Musa vurdu. Bu mütedadi bir fiil. Doğru mu? Musa asayla taşa vurdu. Mütedadi olan bir fiil. Ne için vurdu? Vurma gayesiyle nasıl bir eserin hasıl olmasını istiyor Musa aleyhisselam? Onun patlamasını, ondan su fışkırmasını istiyor. Tamam? Ama Musa aleyhisselam vurduğunda patlayabilir, patlamayabilir. Yani sen vurulmuyorsun ama şimdi ben diyelim bulutlara vurdum yorum sana ait olmadı. Doğru mu? Eser hasıl da olabilir, olmayabilir. Eğer eser hasıl olmuşsa infa'le babını kullanabiliriz. Kartagaca da diyebiliriz. Tamam? Anlaşıldı değil mi? İnşallah. El babu ikinci bab. İftâle, iftâlu, iftâlen. İftâle iftâlu iftâlen babıdır. Mevzunuhu On ölçüsü ictema'a, yectemiu ictimaan. İctema'a, iştemiu ictimaan babıdır. Ve alamatuhu onun alameti, bu babın alameti ne peki? En yekuna maadihi ala Onun mazisi 5 harf üzere olmasıdır. Nasıl? Bi ziyadetil hemzati fi awalihi. Başında bir tane hemze olacak. Ve ta'i ve bitane taza it olacak fazla olacak beyne'l fa'i ve ayni fa'ul ile, ila ayni'l fil arasında bir tane ta fazla olacak ve bina'uhu onun binası ayden li'l aynı şekilde mutavaat içindir demiş nahvu cema'atul ibila fejtama ben develeri topladım onlar da toplandı fejtama zalika'l ibil bu deve de toplandı demiş Şimdi e, bu herhangi bir tane fiil var elimizde diyelim. sefa gibi, darabe gibi, ketebe gibi ne yapıyoruz? Bunun başına bir tane hemze getiriyoruz. Faul fiil ile aynı fiilin arasını ayırıyoruz. Ortasına bir tane te koyuyoruz. E, İfti'ale babını elde etmiş oluyoruz. Değil mi? Mesela ik tetebe. İk tetebe. O kafirler dediler ki peygamber bunu uyduruyor. Kendi tarafından yazıyor. İk yani Kur'an-ı Kerim'i kastediyorlar. Vahiy kastediyor. İktetebe. Aslında ey bunun kötebe. Ne yapmışlar? Bir tane elif başına koymuşlar hemze. Eee faul olan kaf ile, aynı fiil olan te harfinin arasına bir tane te koymuşlar. İktetebe olmuş. Tamam? Hangisi olursa olsun fiil elimizde bu kalıpla bu şeye sokabiliriz. Bu baba sokabiliriz. Ha, burada demiş ki ve binauhu eydan bunun binası da aynı şekilde infihale de olduğu gibi mutavaat içindir. Ee, demiş. Ee, peki mesela biri bize sorsa. Dese ki yani şeyle o zaman bu ikisinin arasındaki fark ne? Yani bunları nasıl ayıracağız? İkisi de aynı mı? Eğer infaile, infaale ile iftaale aynı anlamı ifade ediyorsa kalıp olaraktan. Buna ne gerek vardı o zaman? Doğru mu? Yani biz ne diyoruz? Konumuzun en başında sarfın tanımını yaparken dedi ki Araplar niye bu bapları çoğaltmışlar? Farklı kalıplara sokmuşlar. فَاكِ لِمَعَانِ maksudetin Yani kast edilmiş olan manaları bununla elde edebilmek için. Eğer infiale de sırf mutavaat içinse, işteme'e de sırf ifteale de sırf mutavaat içinse o zaman ne anlamı var e, bu ayrılığın? Aradaki fark şu. İnfeale sadece mutavaat için gelir. Başka bir mana için kullanılmaz. İftiale ise hem mütevaat için gelir hem de başka manalar için gelir. Anlaşılıyor. Birincisi sadece şey için gelir, ee, mütevaat için gelir. İftiale ise ikisi için başka manalar için de gelebilir. Örnek verebilir miyiz mesela iftialenin gelmiş olduğu manalara örnek verebilir miyiz? Yazmıyor mu oralarda bir şey, Şey? Nasıl? Yazıyor. Yazıyor mu? Tamam. Mesela ittihaz. ittikaz manası, bir şeyi edinmek anlamında kullanabiliriz. Ittahade, ittahaze'nin aslı ne? Ahaze. Ittahaze'nin aslı ne? Ahaze. Doğru mu? Peki nasıl ittahaze, ittahaze olmuş? Ahaze'den ta ittahazeye gelmiş kim söyleyecek? Ahaze nasıl ittahaze olmuş? Nasıl olmuş? E -haze, -haze nasıl olmuş, e haze nasıl olmuş? E-haze nasıl it olmuş? Bak şimdi sizin bunu çok rahat bilmeniz lazım. Şu anda bunu anlatıyorum zaten. Önce yazacaksınız fiili, bir fiili yazmadan çözmek mümkün değil. Ezberden, hayalden fiil çözülmez. Şimdi ben buraya it yazdım, it -haze. Şimdi bak. Burada sülasi mücadele ne? Bunu bunun için öğreniyoruz işte. Usul harfler bunlar. Doğru mu? Al nereden gelmişse bu iki tane de gelmiş demektir. Üzerinde düşünmemiz gereken tek şey bu iki tane de nasıl gelmiş. Bu ikisi T olamaz. Bu şekil bu mutlaka. Bu ne olabilir? İd tegaze olabilir. Bak bunun aslı şu, bu fiili biz ne yapmışız? İftih alakalıbına sokmak istemişiz. Tehze nasıl şey olur? İftih alakalı buna gelir, orijinal haliyle ama. Biz ne dedik? dedi ki bu babın özelliği şu, başına bir tane elif getiriyoruz, doğru mu? İftih ala, bir elif getiriyoruz, hemze getiriyoruz. Bir de faul fiil ile faul fiil ney bu? İ. Aynul fiil ha. Doğru mu? Arasına bir tane te getiriyoruz. İ. Tehze. İftale ikteta gibi. Burada karışıklık olmasın çünkü bu zaten bunun ilk harfi faul fiil zaten bunun şey hemze. Doğru mu? İtikaza oldu. E şimdi bu bu şekilde olmayacağına göre ititaze. Zaten Arapçada en ağır harflerden bir tanesi hemze, boğaz harfi olduğu için. İki tanesi yan yana gelmiş. Doğru mu? Burdan zaten ağır. Zaten babın kendisi ağır. Yani sulasi vezit ne yapmışlar? Bunu te'ye çevirmişler. Kimine göre İttekhaza'dan İttekhaza ondan sonra İttekhaza olmuş ve yahut diyeceğiz ki bunu aynı cinsine çevirmişler ki hafif olsun İttekhaza olmuş, İttekhaza. Sonra da buta butayı idgam etmişiz olmuş, İttekhaza yettekhizu ittikhaza. Herhangi bir şey edinmek, e, bulundurmak anlamında kullanılabilir bu babla ilgili şey. Mesela e, e, fıkıhta görmüştük. Hmm. hadis İmam-ı Buhaydi'nin rivayet ettiği münker dediği bir tane hadis vardı. Hatırlıyor musun? Helâ helâ adabını görürken fıkıh derslerinde bir tane hadis görmüştük. Helâ adabını görürken. Bu yerin çanakkale'sindeki İttahaza khatemen min <gülüyor> varaqin ثم <gülüyor> القاهو peygamber aleyhissalatu vesselam gümüşten bir yüzük edindi ondan sonra onu attı ravahu Ebu Davud ve qala munkar hadisun Münker. <gülüyor> demiş tabi buradaki münkerle alakalı ihtilaf var kimisi İmam Ebu Davud'un münkeri bizim mustalahu'l hadiste münker dediğimiz anlamda kullanmadığını söylüyorlar ilahi konumuz bu değil burada ittahaza aynı mesela aynı hadisi şu kalıpta kullansam yanlış söylemiş olmam ittakhaza edindi khatamen min varaqin gümüşten bir yüzük edindi fim ve'l-kahu sonra ona atı ihtatama khatamen desem aynı manaya gelir ihtatama khatama khatim yüzük doğru mu ihtatama iftala kalıbına soktuğum zaman bunu yani aynı şeyi edinmek anlamına gelir mesela diyelim ki benim örnek veriyorum eee bu yüzük. Doğru mu? Ben bunu nasıl, bunun fiili ney? <gülüyor> Khateme. Ben bunu ifteala kalıbına nasıl sokabilirim? Başına bir tane elif getireceğim. İh. <gülüyor> bir tane daha tek koyacağım. Ne oldu? İhteteme. <gülüyor> Neyse bunu nasıl, onu edinmek anlamına gelir. Yani itteheze, khatemen olur. Artık sen bunu ne şey yaparsan yap. Mesela diyelim ki is tetara istetara -te bu nasne hiç sütre. Sütrenin namazda önümüze koymuş olduğumuz şey, doğru mu? Bak ben bunu iftial kalıbına soktuğumda yani itta'aza sütreten olur. Keşi sütre edilmiş olur. Anlaşılıyor şey inşallah. İstetara ihteteme. Başka emanaya kullanılabilir dedi ki ile bunun arasında fark var Çünkü aynı olsalar olmaz mutlaka aralarında fark olması lazım Mesela bu da müşareket için kullanılabilir bu bak müşareket için iki şeyin hakiki anlamda bir şeyde ortak olması anlamında kullanılabilir Örneğin tas same İtas Zeydun ve hamrul zeyt ve amr e, tartıştı. Zeyt ve Amr kavgaladı tutuştu, Anlaşamadılar bir konuda. O da iddia sahibi, bu da iddia sahibi. İkisi de burada müshareket halinde. Za mele ile aala diyoruz. Yani meleklerin şeydeki tartışması. Mazaqale rabbukum hani Rabbiniz ne dedi diye Allahu Teala bir emir buyunduğu zaman böyle hepsinin düşüp bayılması, sonra da kalkıp Rabbiniz ne dedi diye birbirlerine sormamaları buna ihtisam meleail aala diyoruz. Mele-i yani yukarıda olanların meleklerin tartışması diyoruz. Hepsi müşah ettiği için aynı soruda bunu söylüyoruz, tamam? Bu anlamda şey yapılabilir, bu anlamlarda kullanılabilir. Farkı bu. İkinci bir farkı ne peki? Bir fark daha var ikisinin arasında. Bu bab ile infe' ala bâbı arasında bir fark daha var. <gülüyor> Buyur. Aşağıdaki tarih-i faal işte sâdâf, krizm falan değişti zaman değişiklik olur. Yani, e, soru o anlamda değil de, ikisini birbirinden ayırt etmek anlamında. Yani bu iki babı nasıl birbirinden şey yapacağız, tefrik edeceğiz anlamında, doğru ama sorunun cevabı değil. Cümle doğru, sorunun cevabı değil. Var mı başka fark söyleyecek olan? Mesela şeyde olabilir, e, taalluk ettikleri fiillerle alakalı olabilir. Mesela, infiale babında bir şart var, şart şu, e mutavaat edilecek olan babın mutlaka hissi olması lazım. Manevi şeylerden olmaz. Mesela if efhemtuhu fen feheme Yani ben ona anlatmaya çalıştım, o da anladı diyemesin. Çünkü bu hissi bir şey değil, bu manevi bir şey. Fehmetmek, idrak etmek. Edraktuhu fen dereke diyemesin. Allemtuhu fen aleme diyemesin. Mesela olmaz. E niye biz demiştik mutavaat babındandır? Farkı şu, şey olması lazım. E, hissi olması lazım. Keser tuhu fenkara gibi. Yani gözle görülür, elle tutulur, burunla koklanır bir şey olması lazım ki kullanabilesin. İşte aynı mutavati ise çok daha geniş. Hem hissi olanlarda kullanabilirsin, hem olmayanlarda kullanabilirsin. Mesela diyebilirsin ki örnek veriyorum. Allemtuhu fe ataleme. diyebilirsin. Fahamtuhu mesela ifte'aleme diyebilirsin. emisat. yani olabilir ama şeyde yapamazsın bunu, diğer bapta yapamazsın. Bu bab ile diğer bab arasındaki fark bu. Anladık? Birincisi, infiale babı sadece mutavaat içindir. İftiale babı hem mutavaat hem başka şeyler içindir. İkincisi, birinin mutavaatı, infiale mutavaatı sadece hissi olanlardadır. E, bu babın mutavaatı ise hem hissi olanlardandır hem de hissi olmayanlardadır. الباب الثالثو 3. bab, bab ifalla yefallu ifilalan ifalla yefallu ifilalan mevzunu ihmarra yahmarru ve alamatuhu bi babin alamati en mazihi, onun mazisinin olmasıdır ala ahrufin aynı şekilde mazisi 5 harflidir Bi ziyadeti'l hemzeti fi onun başında bir hemze ziyade olmuştur ve harfin ahara ve başka bir harf daha ziyade olmuştur min cinsilami fi'lihi onun lamul fiilinin cinsinden bir harf daha ziyade olmuştur fi ahirihi sonunda yani başına bir tane meksur olan elif getireceğim son harfini de tekrar edip bir fiile edeceğim كتبe mi iktebe diyeceğim mesela. mi? işrabbe diyeceğim mesela. İşte ekelemi ikelle diyeceğim. Mesela. Son harfi şedde diyeceğim. Başına da bir tane meksur elif getireceğim. Niye? Bund bundaki manayı elde edebilmek için. Neymiş bu e, kalıbın ifade ettiği mana? Ve bina'uhu limubalagatillazimi lazım olan fiilin mübalağasını ifade edebilmek için. Elimde lazımı bir fiil var. Yani geçişsiz. Failin fiili başkasına geçmiyor. Ama o kadar çok ki failin fiili ben buna vurgu yapmak istiyorum. Yani o lazım fiilin çok çoğ vurgu yapmak istiyorum. Bu kalıba sokacağım. Tamam? Örnek olaraktan ne vermiş bize? nehu çünkü yuqalu denilir. Hamura Zeydun. Zeyt kızardı. Ne zaman? Izaka lahu humratun. Onun için kırmızılık söz konusu olduğunda fil cümleti umume yani genel olarak az çok fark etmez herhangi bir yerinde bir şey görürsek kırmızılık hamur azaydun diyebiliriz. ve yuqalu ihmerre zaydun ihmerre zaydun denilir. iza kana lehu humretun çok fazla kırmızılık söz konusu olursa adam çok kızarmışsa o zaman diyebiliriz ki bu adam şey oldu eee çok fazla kızardığı manasında ihmarra diyebiliriz. Mesela hasune güzel oldu. ihsenne dediğimiz zaman çokça fazla güzel oldu anlamında. Ama hüsn mutlak olarak adamın herhangi bir yerinde bir güzellik gördüğümüzde hasune zeydun diyebiliriz. Ama bunun çok çağırttığını göstermek için ihsenne zeydun diyebiliriz. Tabi müellif bunu kabul etmiyor şöyle. Çünkü diyor ki bu vakile denildi ki lil elvani vel uyubi sadece e, renkler ve ayıplar içindir tabii kiyle demesi zaten bu görüşün zayıf olduğunu ifade etmek için söylenmiş hani bir görüş ifade ederken tamriht siyası diyoruz buna değil mi yani bir şeyin zayıf olduğunu fazla rağbet görmediğini ifade etmek için söylüyoruz bu da eleştirilmiş yani onun söylemiş olduğu bu görüşü de eleştirenler var ama yeri burası değil yani sadece biz bunu bilsek bize kafi. Mifalul Elvani renklere örnek i̇pmer raziyun -ra zeyt kırmızı oldu. وَمِثَالُ uyubi Ayıplara örnek ise اِعْوَرَّ زَيْدٌ Zeyd'in bir gözü kör oldu. Avar bir gözün kör olması demek. Deccal'ın vasıflarından bir tanesi ne? Avar olması. Yani onun bir tane gözü kör olacak. Allah Resulü öyle söylüyor. اِعْوَرَّ Zeydun Demek bir gözü fazlasıyla kör elmiş. Burayla ilgili anlaşılmayan bir şey. El babu rabiu 4. bab tefaalla tefaallu tefaullan tefaalla yetefaallu tefaullan mevzunu tekelleme yetekellamu tekelluman mevzunu da buymuş ve alamatuhu onun alameti en yekuna madihi ala 5 ahrufin bes harfli olmasıdır ama nasıl bi ziyadeti ta fi evrihi Başına bir tane ta zayid kılarız. Ve harfin akhara ve başka bir harfi daha beynel fâi vel ayni faul fiille. Aynul fiil arasında min cinsi ayni fiilihi. Ama aynul fiilinin cinsinden yaparız bu iş. Aynul fiilinin cinsinden yapar. Hangi fiil olursa olsun. Ustafa'la yetefa'alu tefa'ulan. Teşerrebe yeteşerrebu teşerruben tedarrabe yetedarrabu tedarruben mesela ee, tezehhebe yetezehhebu temezhuben mesela çoğaltabiliriz. Tamam. Tezehuben, yanlış oldu. Tezehuben diyebiliriz. Niye peki bunu yapacağız? Yani bu kalıba soktuğumuz zaman hangi manayı elde etmek istiyoruz? Littekellüfi ve binâuhu littekellüfi ve manâ t manası ise şudur tahsilul matlûbi istenilen şeyi elde etmektir en ba'de şeyin parça parça yani önce bir şey bir parça ba'de şeyin bir parçanın ardına istenilen şeyi elde etmektir demiş. Örnek taallemtul ilme ben ilmi öğrendim meseleten بعد meselaten. Tabii bu tekellüf kelimesiyle verdiği mana birbiriyle uyuşmuyor. Yani tekellüf kelimesinin Arap lügatında ifade ettiği manayla bizim bina sahibinin yapmış olduğu açıklama Arap lügatında birbiriyle uyuşmuyor. Tekellüf ne demek? Tekellüf insanın kendini zora sokması demek. Tekellüf demek insanın kendini zora sokması demek. Mesela diyelim biri bir şeyi konuyu izah ediyor. Konuyu izah ederken, yani izah edilecek bir yanı yok konunun. Adam ama konuyu izah etmek için çok uğraştı. Diyoruz ki mesela tekellefe fulânun. Yani boş yere kendini sıkıntıya soktu. Hiç izah edilecek bir durum yok aslında ortada diye. Mesela biz bugün şey gördük ya, işte ni'mel şeydir. Vallahi ma hiye bi veledin mekulim fihi ni'mel veledun. Tekellefe ibn Hişam. Yani tekellüf etti. Hani çok da böyle o kadar izahat yapmaya... E şeye gerek yoktu e, misal anlaşılıyor değil, tekellüfün aslı bu bunun söylemiş olduğu şey bir şeyi parça parça elde etmek deseydi daha güzel olurdu yani aynı husulü şey e, şey en ba'de şey veya eser şey deseydi birbirinin peşine bir şeyi küçük küçük elde etmektir deseydi daha güzel olurdu şimdi bu geçen şeyde de bunu örnek vermiştik e, Saf kitabının girişinde ee, sarfın semeresini anlatırken demiştik mesela peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor innemel ilmu bi taallum. ki ilim taallum iledir. Şimdi iki tane aynı kökten gelmiş kelime var elimizde. Innemel ilmu bi Fark ne yarada ilim yani netice olarak insanın bilgi sahibi bu sıfata sahip olması ancak bi taallumi. Taallum iledir. Yani bir kere de olmaz kişinin parça parça yavaş yavaş bunu elde etmesi. Bir örnek daha vermiştik buna. Demiştik Aleyhisselatu Vesselam diyor ki men yetesabber yusabbirhullah. Kim küçük küçük parça parça sabır elde etmeye çalışırsa ya bir kere de demek sabırlı olmuyormuş. Hani olaylar karşısında, meseleler karşısında dirayetli duraraktan her meselede biraz sabrı öğrendiğimiz zaman yusabbirhullah Allah azze ve celle'nin de yardımıyla kişi sabırlı bir hale gelebilir. Asıl olaraktan bu babın ifade etmiş olduğu mana bu. Tabi bunun yanında başka manalara da geliyor. Söyleyecek olan var mı? Bu babın geldiği başka mı? Asıl babı öğrendik. Başka geldiği manaları söyleyecek olan var mı? Bakın, önünüzdeki kitaba bakın. Mutabaat için gelir. Değil mi? Bu bab da eğer mutabaat için gelebilir. Mesela sen diyebilirsin ki keser tuhu fe tekassara. Ben kırdım kırıldı. Keser kese, kese, tuzucaça feta kes o da kırıldı diyebilirsin. Yani Mesela bu bab için kullanılabilir. Başka? Bu da a ne için kullanılabilir? Söyle. Kişinin bir şey Mesela tasanlıok değil mi? Onun adı tasanlıok. Zat tasanlıok manasında kullanılabilir. Şöyle bir örnek verelim. Tasanlıok. Siz söyleyin ben de şey yapayım inşallah. tasannur… Sende bir sıfat yok, <gülüyor> belki diyebiliriz ki Allah'ın insandan yüz çevirmesini ve insanın kendi nefsiyle baş başa kibri, riyanın nefiste ne kadar pis hasret varsa onun açığa çıkması bu işte, onun yansıması hayata bulun, tasannur… Yani insanın kendinde olmayan sıfatlarla tezahür etmesi. Allah Resulü ne diyor? El Muteşebbıgul, El Muteşebbıgul, bima lem yuğte kalabesi Kendisinde olmayan sıfatla tezahür eden insan iki tane yalan elbisesini giymiş gibidir. Bak El <Gülüyor> muteşebbiu hangi baptan bu? Bunlar size Doğru mu? Teşba'a yeteşbe'u teşbuan. Tefa'ala tefa'alu tefa'lan. Ne olmuş bu sadece? İsmi fail olmuş. El-müteşebbi'u ismi fail. Doğru mu? Şeyin ismi fail teşebban ismi fail. Tamam. Güzel. El-müteşebbi'u bima lam yu'ta. Kendisine verilmeyen şeyle doyan. Yani adama diyelim yemek verilmemiş, bu bir değil. Olmayan yemekle kendini tok hisseden adam. Mesela olmayan cömertlikle kendini cömert hisseden Olmayan zenginlikle kendini zengin hisseden, olmayan elimle kendini koca hisseden, misal. olmayan elimle kendini halim hisseden misal. fark etmez. Kişi kendinde olmayan bir sıfatla tezahür ediyorsa eğer buna tesanjı diyoruz ve bu kalıbı kullanıyoruz. Tefâhâle. Tamam Allah muhafaza. Bununla beraber ittikâs, aynı bir önceki söylemiş olduğumuz gibi ittikâs. Neydi ittikâs? edilmek. Yani mesela herhangi bir fiili ortaya koyuyorsun. Birinin o fiili edindiğini ifade etmek istiyorsun. Bu kalıba sokuyorsun fiili. O manayı elde ediyorsun. Mesela bir hadis-i şerif var. Hepimizin bildiği. Habab Habab'a rivayet ettiği hadis. Eee şekevna ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huwa mutawassidun bi burdatihi. Ve huwa mutawassid. Mutawassid مُتَوَسِّدُونَ <mutevessidun> بِبُرْدَتِهِ <biburdetihi> Diyor ya, biz Allah Resulüne geldik, O'na halimizi şikayet etmek için. Dedi ki, اَلَا تَرْعُوا لَنَا، اَلَا تَسْتَنْسِرُوا لَنَا Bizim için artık Allah'a dua etmez misin? Bizim için Allah'tan yardım istemez misin? Gelişlerini anlatırken, biz Peygamber'e durumumuzu şikayet ettik, O, مُتَوَسِّدُونَ ve burada i yani kendi abasını kendine yastık edilmiş. Normalde wisade yastık demek. Bir insanın bir şey yastık edildiğini ifade etmek istiyorsak, ittahaza wisadeten demek yerine tevaser dediğimizde aynı mana ortaya çıkmış olur. Bu tevaser bir şeyi bir şey yapmış olduğu anlamına gelir. Ve da farklı. Mesela şeyi örnek verdik. İhtet örnek verdik. Örneğin aynısını buna koyarsak takat deme dediğimizde aynı mana olur. Takat deme ne demek tehhattâ mâna cûlûh? İttâhâzâ el-râ cûlûh hâdemân. Tişi bir tane yüzük edinim demek. Tamam mı? Baştan var mı söyleyeceğiniz mana? Buyur. Zorla bir şey yapma. Tekellüf. Zorla bir şey yapma. Tefe tekellüf. Tekellüf manası o işte. Bir şeyi zorlanarak e, ifade etmek. Mesela örnek verelim bunu. Sen ver örneği de. Başta sen söyledim. Madem örneği de sen ver. Söylüyor mu tekellüf? Tekellef fulanın dediğin zaman zorla kendini külfet altına soktu. Yapamayacağı bir yapamayacağı, beceremeyeceği bir işin altına girdi demiş oluruz. Kaç kap kaldı? Bir tane kaldı. Son dokyanu da bitireceğiz. En-naw'u sâlisu en estagfirullah. El-bâb el-hâmisu 5. bab. Tefâale yetefâalu tefâulen sülâsi mücerede iki harf ziyade edilerek elde edilen babların sonucusuna geldik. Tefa'ale, yetefa'alu tefa'ulen, babı. Mevzunuhu teba'ada, yeteba'adu, teba'uden. Ve alametuhu onun alameti en yekûne mâbihi onun mazisinin olmasıdır. Alâ khamseti ahrufin. Beş harf üzere olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i fi evlihi başında bir ta ziyade ederekten vel elifi beyne'l fa'i vel ayni ve fa'ul fi'l ile aynul fiil arasında bir tane elif ziyade ederiz. O zaman bu babı elde etmiş oluruz. Ve uhu onun binası yani bu babla ne tür bir mana elde ediyoruz? Lil musharakati beyne'l isneyni fe sa'iden. İki kişi de ve daha fazla kişi arasında herhangi bir fiilde ortaklık söz konusuysa o zaman diyebiliriz ki bu şeydir. E, tefa tefaale babındandır. Mithalul müşareketi müşarekete örnek beyne'l isneyini iki kişi arasında tebaade Zeydun ve Amr. Zeyd ve Amr birbirlerinden uzaklaştılar. İkisi de karşılıklı olaraktan küsmüşler, birbirlerinden uzaklaşmışlar. Ve mithalul müşareketi fasaaiden yani iki kişinin fazlasına örnek tasalahal kavm. Kavim anlaşma yaptı diyoruz. Burada iki kişiden çok fazla bir kavim insan olaraktan. Bunların hepsi kendi aralarında bir şey yapmışlar, bir anlaşmaya varmışlar. Ee, bu babın kullanılmış olduğu manalarla ilgili örnek var mı kitabınızda? Bak haşiye kısmına bakarsanız orada var. Bir kısım vermiş orada. Mesela bu babın gerçi burada vermemiş yok. Bakayım. Burada vermemişim. Sizde var mı kitabında haşiyede verilen? Yok burada yok. Mesela burada şey var. E, bu babla alakalı olaraktan bir şeyin yavaş yavaş olması bu babla ifade edilir. Yani mesela diyelim ki tesakkatul varaq. Yani yaprak ağacının yaprağı sonbaharda yavaş yavaş düşerse mesela buna tesakkate diyebiliriz. E, ağır ağır aşağıya doğru indiğinde, veya tesakkatel mataru dediğimizde yağmurun ağır ağır yağdığını ifade etmiş oluruz. Misal. E, mesela başka mana olaraktan bu bapta ne kullanılabilir? Kişinin bir şeyi öyleymiş gibi yapması gibi. Mesela bir cümle kuracağım. Diyelim ki biri bir şey söylüyor. Ben diyorum ki cehile ev tecahale. Yani cehile ev tecahale ne demek? İki tane aynı kökten kelime kullandım. Ce Cehil ile tecahile de kökü bir. Cehel maslarından türettim ikisinde. Cehile ya gerçekten cahil veya tecahile cahilmiş gibi yapıyor. Yani cahil değil ama sanki cahilmiş gibi yapıyor. Misal bir öğrenci derse gelmiyor. Hoca bana soruyor. Öğrenci nerede? Ben diyorum ki Meride temarada. Yani ya gerçekten hasta veya hastaymış gibi rol yapıyor, ee, misal kendini hastaymış gibi gösteriyor. Ee, bu anlamda da şey yapılabilir, bu anlamda da kullanılabilir. Diğer altahflerde okuyayım mı durayım mı? Okuyalım mı altahfler? Duralım Tamam. Ve alhamdulillahı Rabbi alaamin.